Bir varmış, bir yokmuş. Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki biri diğerinin yaptığı şeylerin tam tersini yaparmış. Öyle ki birisi otlamak için köylünün evlerinin kenarından akan derenin karşı tarafına geçse o mutlaka bu tarafı tercih edermiş. Yine bir gün kırlara otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil, taptaze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasında, diğeri öbür yakasında otlamaktaymış. İkisi de derenin karşı tarafından otlamak istemişler. Ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasında rastlaşmışlar. İki keçi köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol istemiş. Çabuk yol ver, karşıya geçeceğim. Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış. Önce ben geldim, sen bana yol ver. Keçilerden ikisi de inatçı mı inatçı. Köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir toz, bir toz daha derken keçilerin ikisi birden dengesini kaybedip ırmağa düşmezler mi? İki keçi ırmakta bata, çıka sürüklenmeye başlamışlar. Boğulmak üzereyken yaptıkları hatayı anlamışlar. Son sözleri, keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık olmuş.